Ve Özdeş Özbay Herkese merhabalar. İklim için programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yüce Asönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçilerimiz Barbaros Bilgen ve Francesco Leone'ye de çok teşekkür ederek başlayabiliriz. Evet, ya gerek dünyada gerekse de e, Türkiye'de son derece e, iklim karşıtı ve fosil yakıtları destekleyen ve e, bir çeşit ekokırım denebilecek bir sürü faaliyetin Amerika'da da Avrupa'da da ve Türkiye'de de gerçekleşmekte olduğunu ve gerçekleşmekte ısrar edildiğini de görmekteyiz. En önemlilerinden bir tanesi de işte bu deprem alanların depremin olduğu korkunç deprem felaketlerinin olduğu alanlardaki çöp atıkların durumu bulunduğu her yere atılmasından kaynaklanan inanılmaz görüntüler. Ve tepkiler de var. Aynı zamanda bir ikinci haberde e, kıyıların dolgu alanlarına yer altı otoparkları yapılması gibi çok tuhaf bir öneri var. O da bugün bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek bir kanun tasarısı. Tümü Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerinden... 132'sinin imzasıyla kıyıların dolgu alanlarına yeraltı otoparkı yapılmasına onay veren bir haber var ve çok ciddi bir sorunla karşı karşıya kalacağımız da aşikar. Hangisinden başlayalım? Yani şöyle benim dikkatimi çeken öncelikle şöyle bir şey var oradan başlayayım bu atıklarla ilgili bir takım şeyler söyleyeceğim oradan dolgu alanına dair de bir takım şeyler söylemek gerekiyor tabii ki şöyle Yücel bilgisayar Yücel yüce, sesin hiç duyulmuyor sesin... Yer alan yüce, bir haşan, yüce, haşan, yüce. şu an duyuluyor Hı. muyum? Şimdi yani deminkiler böyle dalgalanma oluyordu internet yetersizliği internetin çekmemesi bu durumu var galiba Yok şu anda da duyulmuyorsun Yücel sen bir çıkıp bir çıkıp öyle gir istersen Yücel Evet çıkıp öyle bir daha girmende fayda var ben de bu arada şeyden Yok, bahsedeyim Duyulmuyor Yüce. Ada, e, şöyle bir durum var. Duyulmuyor. E, muhakkak çıkıp bir daha girmen lazım. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi Yeşil Gazete'nin bugünkü haberinden okuyalım. Adalet ve Kalkınma Partisi kıyıların dolgu alanlarına yeraltı otoparkı yapılmasında ısrarcı. Eko... Kırma davetiye deniyor buna. Her biri Adalet ve Kalkınma Partili olan 132 milletvekilinin imzasıyla bu hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilecek orada görüşülecek bir kanun teklifi var. Kıyıların dolgu alanlarında yeraltı otoparkı yapılmasına onay veriliyor. Ve üstelik de deniyor ki haberde bu ilk... Dolguda yer altı otoparkı yapılsın konusundaki ilk talepte de değil deniyor. Yani çevre kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi bunun adı. Gene böyle bir çeşit torba <gülüyor> yasa gibi. Her zaman artık öyle torba yasadan başka bir şeye ya da ot tarzda çalışan bir uygulama dışında bir şeye rastlamak da artık pek mümkün değil bazı değişiklikler diye geçiliyor ve her türlü radikal dönüşüm, değişiklik yapılabiliyor. Bu hafta Meclis Genel kurulunda görüşülecek 132 milletvekilinin imzasıyla 24 Ocak'ta sunulmuş. teklifin ikinci maddesi kıyıların dolgu alanlarında yeraltı otoparkı yapılmasını içeriyor. Bu tabii hele yaşadığımız büyük Maraş merkezli iki muazzam depremden sonra büsbütün zemin meselelerini, güvensizlik meselelerini bir kez daha gündeme getirecek ve çok ciddi tehlikeleri de barındıracağı düşünülebilen bir şey. Teklifin ikinci maddesinde işte dolgu alanlarında yer altı otoparkı yapılmasını içeriyormuş. Teklif yasalaşırsa artık dolgu alana yer altı otoparkı yapılabilecek. Teklife imza atan 132 milletvekilinin hepsi de Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, AK Parti'den. Teklife yani onları şeyden, açık yeşil, pardon yeşil gazete haberinden ayrıntılarını da, bütün isimleri de görmek mümkün ilgilenen dinleyiciler için söylüyorum. Yani e, madde ile kıyıda otopark ihtiyacının karşılanması ve kıyının kamu tarafından etkin kullanımının sağlanması amacıyla şeyde gerekçelerde gayet modernist böyle kalkınma içeriyor anlaşılan otopark ihtiyacı yani çok sayıda araba var ama otopark yetmiyor kıyının da kamu tarafından etkin kullanılmadığı anlaşılıyor bu bilgiye göre yani. Kıyılarda etkin kıyılarda insanlar dolaşabildiğinde o etkin kullanım olmuyor. Bir 10. maddi değere denk düşmesi lazım. Evet, arabayla konuşmaları lazım, arabayla kullanmaları lazım. Mevcut düzenlemenin özüne bağlı kalınarak dolgu alanında dolgu yüzeyinden görünmemek ve açığa çıkmamak üzere niyeraltı otoparkı yapımına imkan sağlanması amaçlanmaktadır peki niye yani niye görünmesin manzarayı mı bozuyor? <gülüyor> Ağaç çıkmaması o da herhalde kirli şeylerin açığa çıkması gibi bir durum mu geliyor akla yani nedir? Bu talep daha da önce de dile getirilmişti diyor Yeşil Gazete haberinde. Deprem sebebiyle görüşülemeyen kıyı kanununda İstenen değişiklik tam olarak şu deniz kıyısındaki dolgu alanların altına yeraltı otobarları yapılması. Bu deprem nedeniyle görüşülememiş bir kanun tasarısıydı. Ve e, HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş da tepki göstermiş bu teklibe. Halkların Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili Ve, "Çevre düzenlemesiyle yeni rant alanları açıyorlar oysa" Böyle bir afet sonrası yapı denetimiyle depremlere karşı önlemlere ilişkin tekliflerin getirilmesi gerekiyordu ve bekleniyordu anlamına söylemiş. Doğa sonsuz bir talan alanı olarak görülüyor. AK Parti ya da AKP çevre sorunlarına rant gözüyle bakıyor, ekolojik yıkıma davetiye çıkarıyor demiş. Ve depremin en fazla kıyılardaki dolgu alanlarını vurduğunu Dolgu alanlarında inşa edilen binaların yıkıldığını ve büyük enkaza dönüştüğünü gördük. Şimdi yine kıyılar dolduruluyor ve yeni deprem alanları oluşturuluyor. Aslında yıkılacak yeni yerler yapı, aslında yıkılacak yeni yerler yapılıyor. Bu da depremden ders alınmadığını gösteriyor demiş. Ve AKP 3 ay sonra yürürlükten kaldırılacak yasaları çıkarıyor ifadesini kullanmış. Bir de ilginç bir şey, bir diğer ilginç madde var bu kanun teklifinde, yasalaşması talebiyle sunulan teklifte. Gemilerin büyüklüğüne ilişkin, deniz gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğine uygulanan idari yaptırımlarda geminin büyüklüğü esas alınıyor. Bunu hatırlatıyorlar. İlk maddede talep 100 bin gross tondan büyük gemiler için ceza miktarının... 100 bin gros ton esas alınarak hesaplanmış. Yani ye yeni kar ıı, yükseltme alanları. Yani gemilerin, büyük bin gross ton'dan büyük gemilerin... ...evsel ve atık sularla katı aktıkları, atıklarından kaynaklanan... ...kirliliklerde uygulanacak cezalarda kirliliği, niteliği ve aynı bentte yer alan... Kirli balans, balast suları için uygulanan cezaların esas alınmasına yönelik düzenleme yapılması amaçlanmaktadır diyor. Bir de üçüncü madde var. Sera tırnak içinde ve organize sanayi bölgesi ifadeleri bir arada kullanılıyormuş. Yani Adana ili Karataş ilçesinde yapılması planlanan bu şeye organize sanayi bölgesi ve Sera meselesini şöyle madde. Serada sebze ve meyve üretiminin teşviki ve ekosisteme zarar verilmeden var olan potansiyelin üretime kazandırılabilmesi amacıyla ekli kroki de gösterilen alanda sera konulu tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi (TDIOCB) kurulabilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır ve burada. Otomasyon sistemli modern sera işletmeleri kurulacaktır. Görüldüğü gibi yeni yasa tasarısı modernist, ultramodernist ve rant getir, getirmeye yönelik bir tasarı. Tümüyle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bağlı. Ne diyorsunuz? Bu duyuluyor muyum şimdi Ömer abi? Duyuluyor gayet iyi şimdi. Evet. Şimdi bu atıklarla ilgili durum geçen hafta ben biraz bu işin peşine düşmüştüm ee, ne oluyor ne bitiyor diye çünkü korkunç görüntüler paylaşılıyor bölgeden işte moloz döküm sahaları yerleşim alanlarına çok yakın ee, ve orada ciddi anlamda Ayrıştırılmadan dökülen molozlar nedeniyle etraftaki insanların özellikle akciğer kanseri açısından büyük tehdit taşıyan bu molozlardan etkilenmesi söz konusu. Ee, ayrıca yine çok önemli bir e, doğal alanıydı Mileyha Sulak alanı. Ee, buraya at, çöp ve atık dökülmeye devam ediliyor. Ee, burası Türkiye'deki en nadir kuşların gö gö görüldüğü alanlardan bir tanesi. <Gülüyor> Ee, ayrıca Narlıca köyünün tepeden görülen ormanlık alanın içi atık döküm mevkii olarak seçilmiş ve onun dışında gelen görüntüler bize gösteriyor. Çoğu ekili arazi, e, tarım arazisi e, ya atık olarak zeytinliklerin kenarı ya atık e, depolama yeri olarak değerlendiriliyor ya da işte bir takım inşaat faaliyetleri başlamış durumda. Geçen hafta 50 küsür tane ihale yapılmış e, inşaata ilişkin. Dolayısıyla. Rantın büyüğü burada yatıyor ve bu rantın büyüklüğü büyük hataları da e, beraberinde getiriyor e, ve en başından beri korkulan uzmanların dikkat çektiği özellikle atık konusunda dikkat çektiği yanlış ne varsa yapılıyor gibi. Ben bunu geçen hafta yetkililere sormak için yetkililere ulaşmaya çalıştım. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan yetkililere ulaştım. Onlar konuyu uzman bir akademisyene yönlendirdiler bu konuda sorumlu diye. Uzman akademisyen açıklama yapamayacağını söyleyip AFAD'a yönlendirdi. AFAD ise orada kayboluyorsunuz zaten. Kimseye ulaşamıyorsunuz, Kimse bir şey söylemiyor, Kimse bir şey etmiyor. Dolayısıyla e, yetkililer tarafından net bir bilgiye ulaşamadım. Verilen net bir bilgiye ulaşamadım. Ama görüntüler durumun hakikaten rant odaklı gittiğini, her şeyin çok hızlı ilerlediğini ve bu, bu yapılırken de doğaya büyük faturalar ödettirildiğini ve de ödettirileceğini gösteriyor. Bu son derece tehlikeli bir şey. Yani yaptığımız hatalardan doğaya uyum sağlayamamak nedeniyle çektiğimiz cezalardan hiç ders almadığımızı Gösteren şeyler bunlar aslında. Evet esas itibariyle bir de bunlara yani bu dolgu alanlarının kullanımı gibi yeni rant peşinde koşulacak olaylardan bir önemlisi de kuraklık tabii. Yani muazzam bir kuraklığın gelmekte olduğuna dair her türlü uzman görüşü. Bizim Açık Gazete başta olmak üzere çeşitli programlarımızda ele alınan bir şey ve mesela son bu sabah üzerinde azıcık konuşma fırsatı bulduğumuz bir şeydi. Biyanette de vardı galiba bir de Yeşil Gazete de var. Sivas'ta devasa bir obruk açılmış olduğu meselesiydi. O da çok ürkütücü bir görüntü yani. Konya Ovası'nda da obruk sayısı 600 küsüre ulaştı Ömer abi son özellikle 3-5 yılda son derece arttı ve aslında baktığınızda obruk oluşumunun yeraltı atı suyunun çekilmesiyle çok paralel olduğunu ortaya koyan çalışmalar var, raporlar var çünkü bölgenin toprak yapısıyla da ilgili biraz o kireç taşını su eritiyor ve su çekildikçe kütlenin altından kütle çökmeye başlıyor Sivas'a da bu çok olağan bir şey değildi ama çok uzun yıllardır ciddi kuraklık yaşadığını, aynı yeraltı suyu çekilme probleminin orada da olduğunu görüyoruz. Zaten yani dinleyicilerden de ricam e, arada bir kuraklık e, raporu diye e, girip şeyden baksınlar. E, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinden baksınlar haritaya. Görecekleri şey şu kahverengi siyah ve onun tonları yani çok az bölgede beyaz haritamız üzerinde beyaz nokta var. O beyaz noktalar normal mevsim normallerinde geçen yerler. Onun dışında her yer şu anda büyük bir felaketin eşiğinde gözüküyor. Yani uzun süredir Marmara bölgesi zaten e, siyaha yakında oradan e, Anadolu'nun içlerine uzanan bir kuraklık vardı. Şimdi Anadolu'nun içlerindeki kuraklık iyice artmış durumda. Ve e, maalesef tarımsal açıdan da, tarımsal üretim açısından da yağışların son derece önemli olduğu yerlere giriyoruz. Eğer yani bu ayda, e, hatta bu ay değil, önümüzdeki sayılı günler var. O sayılı günlerde de gerekli yağışı almazlarsa çoğu yerde çiftçi ikinci kez ekim dikim yapmak zorunda kalacak. Çünkü yeşermemiş olacak ektiği tohumlar. Ekim, Kasım gibi. Evet, Böyle... yani bu, evet. Bu, evet, bu obruk meselesi Özellikle de işte Emin Alper'in uzun filmi yani Kurak Günler adlı filmde eline boyuna ele aldığı bir konu çok çarpıcı görüntülerle ama şöyle tarif edilmiş yani bir anette bir bu konuya değinen bir haberde yer altında yani senin de söylediğin gibi yücel kireç taşı gibi eriyebilen Kayaçların zamanla boşluklar meydana getirmesi ve bu boşlukların tavanlarının çökmesiyle oluşan bir karst, karstik yer şekli deniyor. Yeraltı suyu da karbondioksitle birleşince karbonik asit oluşuyor, asitleniyor. Ve bu asit kireç taşının yoğun olduğu toprakları zamanla çözüyor, çözüntüye bırakıyor ve yer altında mağaralar oluşmasına neden oluyor. Bir müddet sonra da mağaranın üstünde bulunan toprak çöküyor. Bu çökme sonucunda da çökme sonucunda da derin çukurlara rastlıyoruz ki bunlara obruk deniyor. Bazıları devasa boyutlarda insana korku, ürperti verici şekilde yani. Ya mesela bu Sivas'ın Zara ilçesinde köylülerin bulduğu şey ve hemen dile getirdikleri Canova köyünde 15 metre çapında derinliği de 10 metreyi bulan baya bir uçurum gibi bir çukur var ve çok endişe verici aslında. Ayrıca bir başka haber de vardı o da şimdi aklıma geldi yani Konya Ovası'ndan sen bahsettin. Ve çok yüzlerce hatta artık neredeyse binlere varacak obruklar oluyor ama obruktan başka bir de e, yar, yarık tehlikesinden bahsediliyor bir de yarık denen şeyler oluyor yeraltı su seviyesindeki yine azalmaya bağlı özellikle de işte Konya Ovası başta orta ve Batı Anadolu havzalarının önemli sorunlarından biri haline gelmiş yani Ocak'ta bir haber vardı ve... Evet, hatta bu nedenle e, kimi bilim insanları Karapınar bölgesinde çok ciddi yerleşim alanlarının e, boşaltılması gerektiğini söylüyorlar. Obrukların tehdit ettiği köyler var. Ben onlara gittim Konya Ovası'nda. E, yani böyle devasa obruklar var altında su olan obruklar var susuz olan obruklar var bölgenin toprak yapısı ve jeolojik yapısı obruk oluşumunu destekliyor yeraltı sularının çekilmesi de bir önemli bir etken ee, bu obruklarda ama hani hakikaten bu özellikle son 2-3 yıl içinde Konya'da çok büyüyen bir tehdit oldu yani Karapınar'ın taşınmasından falan bahseden e, bilim insanları var çünkü ne olacağını yarın ödür gün nerenin çökeceğini Bilmiyorlar. Bu önümüzdeki günlerin önemli sorunlarından bir tanesi. Ben mesela bir tane ziyaret ettiğim obruk tam köyün yanındaydı. Yani adam tarlada çalışırken oluşmuş bir anda devasa bir yuvarlak çukur onlarca metre aşağı inmiş. Ürkütücü yani çok da ürkütücü aynı zamanda ve tehlikeli. Evet bu yarıkların fotoğrafına da bakıldığı zaman büsbütün kaygılamamak elde değil doğrusu kilometrelerce uzanan Kilometrelerce uzunlukta yani genişliği 2-3 metre derinliği de 8 metreye ulaşan devasa yarıklar var yani faylanmalar deniyor buna aynı zamanda bölge için ciddi bir tehdit oluşturuyor tabi bir, bir başka noktaya da hemen kalan bir iki dakikada değinme fırsatı bulabilir miyiz bilmiyorum yani bir yandan bu kuraklık böyle obrukların yarıkların açılması gibi çok ciddi sorunlar tarımı ve bölgedeki bütün insanların faaliyetini derinlemesine etkileyecek, tehlikeye atacak bir şey var. Bir yandan da bu kuraklık demek ayrıca seller olmayacak anlamına gelmiyor. Mesela Kaliforniya, değil mi Özdeş daha birkaç gündür konuştuğumuz bir şey, Kaliforniya'da hem bir yandan müthiş bir kuraklık... Yıllardan beri devam eden ve neredeyse her gün konu olan bir kuraklık sorunu var. Amerikan tarihinin gördüğü en büyüklerinden biri. <gülüyor> Hem de öte yandan da büyük seller sular götürüyor ortayı, ortalığı. Biz on, ondan fazla insan ölmüştü galiba bugünkü haberde daha. Evet, iklim değişiminin etkisi zaten sadece kuraklık değil aşırı hava olayları. Sıklaşan evet. ve şiddetlenen hava olaylarıydı. Bunun bir örneği aslında Kaliforniya. E, yıllarda dediğiniz gibi kuraklıkla boğuşuyordu. Son birkaç haftadır ise e, çok büyük soğuklar ve kar fırtınasıyla e, boğuşuyordu. B yaklaşık bir milyon kişiydi e, elektrik kesintisinden Muzdarip'ti bu kar fırtınası sırasında ve geçen hafta bilim insanları uyardılar. Dediler ki hemen ardından da bir fırtına bekleniyor. Özellikle yağmur getirecek olan bir fırtına. Bu gerçekleşirse karların ani bir şekilde erimesine de sebep evet. olur. Sel felaketlerine neden olabilir. Biz de açık gazetede yer vermiştik bu uyarılara. Tam olarak geçen hafta sonundan itibaren bu yaşanmış. Şu ana kadar 14 kişi Yaşamını yitirmiş 100 bini aşkın iş yeri ve hane elektriksiz kalmış bu fırtına sebebiyle eriyen karlar sebebiyle. Tabii. Evet yani bütün bütün bilim insanlarının bizim de defalarca tekrarlanmaya çalıştığımız uyarıları bütünüyle gerçekleşiyor bunu kabul etmemiz gerekiyor yani. Ne kadar göz kapanırsa, kapatılırsa kapatılsın, bunu görmezden gelmek artık mümkün değil. Gene o hal ilan edilmiş. Kaliforniya'da hem kuraklıktan dolayı su kullanımın kısıtlanması gibi olağanüstü tedbirler var. Bir yandan da sele karşı eyalette de acil durum ilanı var mesela. Evet, bu kuraklıkla mücadele etmek için ve aynı zamanda sellerle taşkınlarla mücadele etmek için nehirlere setler de yapıyorlar biliyorsunuz. Ee, haberde şöyle de geçiyor. Pajaro nehrini kontrol altında tutmak için inşa edilen 30 metrelik set de yıkılmış. Bu son <gülüyor> sel felaketi de daha büyükte bir felakete sebep oldu. Evet tabii kalkat demek, gari, demek, gari, demek gari, ki de doğayı kontrol etmek pek mümkün değilmiş. Doğuz evet. doğayla <gülüyor> e, iyi, iyi olmuş. olmuş. Evet. Aa, evet. resmi zaten. Bu arada Türkiye'de de meteorolojinin uyarısı var. Biraz önce kuraklıktan bahsettik ki meteoroloji şiddetli yağış, ani sel ve su baskını konusunda insanları uyarıyor ve deprem bölgesi de dahil buna. Evet, biz de bu arada Ondan ama zaten vardı değil mi böyle görüntüler? E, çadırların sular altında kaldığı görünüyordu evet, evet. geçtiğimiz Evet, bölümlerde. vardı tabii. Şimdi altyapı sorunu var yani. Ama elektrik üretimi için Kömür ithalatını 2022'de iki kata çıkarmış olduğumuz müjdesi de vardı tabii. Evet. Evet. Evet. Onu ayrı bir bölgede tek... bölgesinde nükleer e, tesiste yapılmaya devam ediyor. <gülüyor> evet, her şey bir arada da felaket edebilmez Sen ne diyordun yüce? E, ayrı bir programda bu geçtiğimiz yıl elektrik üretimi için ithal edilen kömürün iki katına çıkmasını verilen taahhütleri aslında ne olduğunu ama gerçekte yaşananların ne olduğunu detaylı konuşmak lazım. Evet büyük bir yani bunu ancak riyah kelimesiyle ifade edebiliriz. Yani bir yandan kömürü sıfır kömüre ulaşacağız diye tarih veriliyor bir yandan da ithalatı ikiye katlıyoruz ötekilerde ötekiler de devam ediyor zaten. Evet. Kaldırmak şöyle dursun, Üretime devam ediliyor orada da. İşte çok ciddi bir böyle bir kaos içinde devam edeceğiz. Bir de tabii e, onun üzerinde zaman zaman durma fırsatımız oluyor ama bir kez daha bir cümleyle söyleyelim. Asbest bu betonlaşma faaliyetinin yapılaşmanın en e, önemli şeylerden biri tehlikelerinden biri işte depremde yıkılan binalarda müthiş bir asbest havayı asbest basması e, ve büyük bir tehdit o, 11 ilde bile e, hayatı tehlikeye atan bir durum vardı deprem. Asbestin çok ciddi bir zehirleyici etkisi olduğunu da ilave edelim. Bugün çok iyi haber veremedik ama haftaya konuşacağız. Bu, bugünlük böyle oldu. Bugünlük böyle <gülüyor> oldu. <gülüyor> Hadi bitiriyoruz programı. Hoşçakalın. Hoşçakalın. kalın, Hoşça kalın. Görüşmek Görüş... üzere. Görüşmek üzere.